Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanlar neden farklı yaratıldı? Bir insanın bedenine baktığımızda insanın bedeni de farklı durumda yaratılmış insan bedeni de. Hücreler farklı, organlar farklı, sistemler farklı. Bunlar eğer dibine bağlı olup uyumlu çalışırsa insanın sağlığı, huzuru yine geliyor. Toplumlar bunu gibi toplumda. Allah-u Teala Birey bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Zuhrif 31-32'de ve kalû ''Levla nüzdile Hazel Kur'an'ı ilahir.'' Dedi ki, müşrikler bakalı ''Levla nüzdile Hazel Kur'an'ı eğer delilere bu Kur'an indirilseydi. ''Ader rücülü min karadenin azim.'' ''Ader rücülü o kimseye ki min karadenin azim.'' İki karyeden iki büyük indirilseydi Kur'an-ı Kerim. Yani müşrikler, Mekke müşrikleri peygamberlik görevini, makamını peygamberimize layık görmediler. Ne dediler? iki büyük şehir var. O anda orada Mekke Taif. Mekke'de en ünlü kişi, varlık kimse Vildbir Mubire. ...tahiyete de... -e besut Mesud var. Yani onların... ...görüşüne göre... ...peygamberliğe... ...onlar daha layık dediler. Demek ki... ...insanların... ...görüşüne göre... böyle okullara görev vermiyor. Eğlen buyurdu ki cevaben... ...ehüm yaksimune rahmete rabbik. Onlar mı Rabb'in rahmetini taksim ediyorlar, paraştırıyorlar. Nahnü kasemna ve mevkşidine ödü ya. Nahnü kasemna işte rızık konusunda bu ayet-i kerime en büyük bir kaynak olmuşum. Yani Allah dostları bu ayet-i bu konuda tasa, keder çekmemeleri konusunda. Veyla buyuruyor. Nahnu kasemla. Bir adam etimizde taksim ettik buyuruyor. Beynevhim insan arasında meişetevhim meişetlerini yaşam koşullarını şil dünya dünyatında. وَرَفَانَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ İnsanın bağısını da bağ üzerine üstün kıldık. Derecatin çok dereceliyle. Bu Ad-i buyuruyor. İnsanların hepsi aynı yetenekte değil. Falk insanlar. İnsanlar. Falk yaratıldı. Ve insanların yaşam koşulları, işleri, meslekleri de, hayatları da bu ne oldu? Farklı oldu. Mevlamızın ezelde yarattı, taksimine bağlı bunlarda. Şimdi hayvanlara baktığımızda bazı hayvanlar toplumsal yaşanlar, arılar gibi, karıncalar gibi onların da aradan farkları vardır. Bir de kuş türlerine baktığımız zamanlar mesela güvercin kuşu, serçe kuşu. ister bundan yaşamış kuşlar, isterse gürümcek kuşlar, bu kuşlar Asya'da olsun, Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun. Aynı tür kuşlar ne yaparlar? Hepsi Aynı yolu yaparlar. Hatta öğretmeleri de aynıdır. Hepsi de bunlar. Ayrıca ne kadar kuş türü varsa tabi hayvan da buna giriyorlar. Her kuş ne yapıyor? Yuvasını kendi yapar. Yuvasını da. Nasıl yapıyor bunu? Ancak kendi organlarından yaralanarak bunu yapar. ...yere iner, gagası ile bir çırpı alır, onu götürür... ...bir tane daha alır, onu götürür... ...hafif toprak alır, yerden, çamur alır... ...bunu ağzı hafifleri geberler... ...on ağzına gelen bir salgı vardır... ...salgı ne yapıyor bunu? Çimontosudur böyle, yapışkandır o çamur. Böyle çırpıyı koyar, üzerine biraz getirir çamuru koyar ağzına gelen tüklük dediğimiz o salgısı ki tutkalıdır bu. Çivante gibi yapışkandır. Onda buna bir toprağa, yapışkan yapışkanını getirir. Arasına koyar. Yuvasını yapar. Nasıl yapar yuvasını? Tabi yere yapmaz. Yere yapmaz böyle. Düşmanına korunacağı gibi ve yavrusuna göre de yuva yapar böylece. Ama kendi organa yer alınarak. İnsanlara gelince bir insan bir ev yapmaya kalkışınca hatta önceki dönemlerde ilkel dönemde bile bir kimse kerpiçten taştan ev yapmaya kalkışı sebebi ne yapıyor? İnsanın kendi organları yeterli olmuyor buna. Ne yapması gerekiyor? Kerpiçten yapacak ama kazmak lazım, kürek lazım, çapa lazım. Elini, Elini kazamıyor yerler. Peki ama nasıl yapacak kazmayı küre? Hadi sapını ağaçtan yapsın kendisi. Ama demir bunun kısmı var. Yerden demir var, çıkaramaz. Bunu işleyemez bunlar. Sonra kerbiş kesecek. buna kalıp lazım. E, tahta lazım. Ormandan ağaç kesmesi için balta lazım, destre lazım, keser lazım. Yani insanlar, insanlar kendi organlarıyla, fiziksel güçleriyle evini, yuvasını yapamıyor insanlar. Hele günümüzde, hele günümüzde, bir insan kendi usta da olsa ne gerekiyor önce? Bir plan gerekiyor, mühendis, mimari gerekiyor. Sonra harflerçi gerekiyor, geri kazacak. Kalıpçı gerek, demirci gerek, duvarcı gerek. Sıvacı gerek, e, su tesisatçısı, elektrikler, fayansçı, camcı, doramacı, kapıcı, gerekte gerek gerek gerek. Nedir insanlar birbirine bağlılar. Yani insanlar tek başına yaşayamıyorlar. Ta bunun gibi tarım da ne gibi. E, yeri kazması için pulluk bile olsa pulluk ini yapamaz ki demiri Demir yerden kimse işleyemez. Demir cevherini çıkaramaz yani. meram bir yürüyor insanların bazılarını bazı üzerine yani kimi kimi üzerine verif anda üstün kıldık dereceatin derece derece li tehize bağdan bade suhriyo insanın bazısı, alsın, işini görebilmesi için farklı yaratıldı. he bir insanın müdür de lazım fabrikaya. Bir vilayete vali de lazım. Valiye şoför de lazım. Koruma da lazım. Böyle farklı. Fabrika yapıldı. Müdürü var. Ama işçi lazım bana. Mühendis lazım bana. Farklı elemanlar lazım bana. Kaliteli, kalifiyeli elemanlar lazım bana. Demek ki İnsanla bir muhtaşlar muhtaçlar yaşayacaklar. Şimdi gerçekten şöyle manevi olarak... işin ve de bakarsak... ...durum daha farklı muhtemelenler. Yani bir filmin senaryosu yazılmış. Figüranlar belli muhtemelen. Yönetici belli, rejizör belli bunlar belli. Konuyor bunlar. Şimdi ne oluyor? O filmdeki rolü icabı. iki kişi kavga ediyorlar. bunların nasıl kavga edecekler? Bu önceden belirlenmiş, yazılmış ama bu. Yümrük atacak, o yere düşecek. Vay ama adam yümrük attı. Biri rol icabı hükümdar olur. Tahta oturur. Rol icabı o anda böylece. Biri hakim olur, biri mahkum olur. Şu olur, bu olur böylece. Çekim bitti mi... ...herkes bir. Aslında... dünyada bunun gibi makutlar. Dünyayette böyle şey. Yani... ...kaderin yazdığı... ...o program gereği... ...yaratılıştan... insana en farklıdır. Hatta... ...çoluklara sorulsa... ...ne olmak istiyorsun diye... ...hepsi başka bir şey söyler. Bir müşter olacağım der. ...kimi topçu olacağım der... ...toplayacağım der... ...kimi dotturu olacağım der... şüşür der böyle de. diyeceğim... farklı... ...bu beyinde... programlanmış bunlar... ...kişi olarak yönlendirilir... ...öyle insan vardır... ...eline para geçti mi... ...mesela kamyon sever... ...kamyon şoför yapacak... ...kamyon olur böyle... ...elle biraz daha para geçti... ...kazandı veya miras yolda geldi... Başka iş yapmaz. Kamyonu büyütür. Ya bir kamyon da bakın O onu yapacak verecek O da lazım onlar. E, Ekmeyi toprak alır. Tarım da lazım. Onların pişirmesi lazım. Onların dağıtıl taşırması lazım. Değmeci lazım. Fırıncı lazım. Biz yatarken gece fırın çalışıyor. Sabah erkenden ekmeğici cicek alırız. O da lazım bunlar. Lazım bunlardan. Demek ki insanlar birbirinin işini gördü, gördürebilmesi için yani toplumsal denge düzeninin gereği insanlar farklı yaratıldı. İnsan bu görevi yapacak. İnsanın öldüğünde olduğu oluyor öbür alemde orada herkes eşit yani film çekiminde kimi kraldır kimi vakkündür kimi polistir, kimi hırsızdır, teröristtir yani film çekiminde rol icabı ama çekim bitti mi gerçek biridir vermeyecek. Bir İnsan da ölünce kabir hayatında iş değişiyor. Mesela bir örnek vereyim. Şöyle hakim, mahkum. Önde örnek vereyim. Hakim, mahkum. Biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. Bu mahkemeler hiçbir yere bağımlı değil. Bunların temizliği yok. Bir şey yok. Kardeş. O gün karar veriyor. idam edilecek. O gün asılıyor. Kardeş. Öyle bir zaman yaşamış Türkiye'de. İstiklal Mahkemeleri. Bu mahkemelerin birinde rahmetli Atıf Hoca. İstiklal Mahkemeleri. Allah rahmet eylesin muhtemel. O, mahkemedir mahkemelerde. Hatıf Hoca o anda, mahkum onda. anda. Onun hükmene kim hakim? Ali Çetin Kaya. kişi. Bu hakim. Mahkemenin başkanı Çetin Kaya. Hatıf Hoca rahmetli, bir kitap yazmış. Sürek şey, mükalledi ve şapka diye. Şapka kanundan önce bunu yazılmış ama, daha kanun yok ortaya böylece. Yani bir zamanlar Türkiye'de kanun çıkmış, şapka kanunu diye. Şafka giymek mecburi, Giymeyen idam ediliyor, asıl yok. Öyle bir dönem yaşamış Türkiye'de yaşlanmış. O şey efendim, Allah'a ahmet eylesin, kanundan önce bir kitap yazılmış. Sonra o kanun çıktıktan sonra evini bir gece polisler basıyorlar. Evinin arama yapıyorlar bunun evinde. Ne arıyorlar? Tabi terörist değil, bomba yok elinde. Kitap arıyorlar tabi kitap bulunuyor. Ankara'ya İstanbul'da kendisi oturuyor. Ankara'ya mahkemeye götür İslam Mahkemesi'ne götürüyorlar. Son artık sorma yapacakları gece. Bu eline hal kalem almış. Biz savrma yapayım diyor. Ama kendine kesin güveni var. Yani bir suçu yok. Evet kitap yazmış ama ona da kanun yokmuş. Yani kanunlar geri işlemez. Tam eline kağıdı kalemi alıyor. Birden bire bir manevi hal oluyor. Karşısında Resulullah Aleyhisselamı görüyor mu? Pekam karşısına görüyor böyle Peygamber'in kendisine Aleyhisselam Hazretleri atıf atıf biz orada bekliyoruz bırak savunmanı da sen bize gel buyurun hemen tabrakaya olmasını, yanımda Mevlebi Tahir Hazretleri muhtemiz atlardan ne oldu ben vazgeçtim savunmanı da Resulullah beni orada bekliyor diye benlere kavuşayım tabi tabana mahkemeye gidiliyor. Hemen fazlatenmişe sormadan idamına karar veriliyor ve şahite dinlemesi bile har ediyor. Önce asılacak, sonra şahit dinlenecek. Yani böyle bir mahkeme karar verir, karar. O gece bunu asıyorlar. Yani zamanın dönemin en büyük bile alimlerine kendisi, tekvâ halindeki kendisi. Böyle bir zat ne yazık ki bu ip geçiyor, asılıyor böyle. Asılıyor, tabi o ki asılıyor. Sabahtan İstanbul'un bas basılıyor, basılıyor bu baş hemen sütunda getiriliyor. Haber şeklinde bunu seven dostları, gazeteciler, şunlar bunlar evine, hanımına baş salına geliyorlar. Bakıyorlar ki Hanımışta haberi yok zavallı hiç böyle. O hocayı bekliyor. Bir hoca, tabii suçsuz bir hoca, hele asılması akla hele gelmiyor böyle bir şey için. Bekliyor. Şimdi gelenler bu hanımının bundan haber olmadığını görünce yutkunuyorlar, kâbiliyorlar. Buna başladık, dileyemiyorlar. Biri soruyor yenge. ''Acaba hoca ne zaman gelir ki acaba?'' ''Biliyorum ki yavrum diyor, işte bekliyorum bugün, yarın gelir inşallah.'' diyor. Hocanın kızı varmış, öbürü o da okuyormuş. Kız ağlarla geliyor, ''Anne, anne, babam artık gelmeyecek eve.'' Neden kızım? Bu gece babam eve geldi, öyle su yıktım, abdestini aldı. Bana dedi ki, ''Yavrum, biraz sefer asacaklar, ben şehit olarak gidiyorum.'' Peygamberi bekliyor ve helalaştı babam yok. Ve şehit gittim muhtemelen abici. Şimdi bu dünya muhakemesinde, dünya mahkemesinde mahkum sanık sandalye oturuldu, Sanık sandalye oturuldu. otur oturdu. Ali Şetinkaya da mahkeme başkın olarak oturdu böyle. Rol icabı oldu bunlar. Ama öbür alemde iş farklı muhtemelen. Nice böyle mazlumlar asıldı, kesildi, öldürüldü, kanlar akıtıldı, durumlar yapıldı, nedenler tabii yapıldı her zaman, her dönemde olmuş bunlar. Fakat o halinde bir durum değişiyor. Şimdi gerçekten Mevla bir insanı farklı yaratıyor. deden birbirine işini gördürmesi için bir devletin başkanı, devlet başkanı. O da nedir? O da zaman geliyor, o da aciz oluyor, muhtaç oluyor. Mesela devlet başkanıdır kendisi. Bir devletin başkanıdır. Dişi ağrıdı. Ne yapacak? Dişiye gidecek. Dişiye gidecek. Bir sancısı var, hastaneye gider, hemşireye bir iğne vurur. Arabası bozulur, tamirciyi çağırır. Yani kim olursa olsun insan bile muhtaç insanlar. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere, yani insanlar farklı yaratıldı, insanlara mesleği farklı, aklı farklı, güçleri farklı. Her insanın mutlaka bir farklı tarafı vardır. Vardır. Fakat toplum için Toplum için mutlaka her insanın elini taşın altına koyması gerekiyor toplumsal denge için. Yine böyle abire bizlere Nisa 29'da: Ya eyüllezine amenu, ey La latak imbalık benek bir bahtilere, ey müminler malları Batı yolda yemeğiniz. Yani haram bir yolla haksa kazasla yemeğiniz malarınıza. İlla entekin ticaretten an minküm. İlla ente ticaretten an minküm. Aranızda rızanıza bağlı bir ticaretle olması. O ticaret tabi mal karşılığı mal yani mal ile mal, bedel olarak mübadele denir buna. Ya da para karşılığı mal. Ya da bir iş, emek karşılığı mal. Yani mutlaka toplumda... ...ya mal ile mal. Mesela buğdayı vardır da... ...mısır lazım. Buna buğday verir, mısır alır yerine. Böyle bir mal mübadele olur. Ya da bir para olarak verir. Ya da bir emek, işçilik olabilir... Bu herkesin bir buna katkısı lazım. Beraber yürüyor. Balığınızı baltılı yolda yemeyiniz baltılı yolla. Nedir bu baltılı yollar? Haksız kazançlar. Biri faizle. Ne var faizle muhteremler? Şimdi faiz yapan kimse parasını para faiz ve getiren biri yatırdığı zamanlar Tabi garantide böyle. İslam ortaklığı tavsiye ediyor. Yani parası olan ne yapar? Para koyar, biri çalıştır, ortaklık tavsiye etmiş İslam O zaman ne ol ne fark ediyor? Bir kimse parasını ortaklaşa verdi mi, iş yatırım yaptı mı? Biraz taşın altı eline koyuyor ama. Ya çünkü ortaklık ne gerekiyor burada? kar, zarar ortaklığı şartında böylece. Eğer yalnız kar, şart koşulursa tamam faize giriyor böylece. Ne, ne oluyor burada? Kar da ortak zarara da ortak. Ayrı oranda olmuş oluyor. Ne yapıyor şimdi burada para veren, yatırım yapan kimse? Ne bir şey i̇şte gözetiyor böyle. Kontrol ediyor. Denetliyor ama böylece. Çünkü zarar ederse o da bu zarara ortak böyle. Yani parasını garantir kendisinin böylece. Sonra burada ne farkı diye yine eşine bir iş adamı iş alacak. Eğer kredi adı altında faiz alırsa bu faizlere yansıyor malın, söylemese yansıyor mal fiyat yükseliyor alışta. Yükseliyor burada işte enflasyon burdan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Halbuki ortadak olsun. Faiz kredi alıp faiz girmediği için ne yapıyor? Mal ucuz diyor, otomatik bir alışında ucuz diyor. Beraberide bizlere faiz konusunda muhteremler, Tabii kumar da bunun gibi. Yani haksız kazanç kumar da. Her türlü şans oyunları da. Yani milli piyango bileti dahil... ...hele özellikle... ...Hristiyan'ın yılbaşısı geldiği zamanlar... ...bu kumar... ...artık sanki bir meşru hale geliyor. Yani... ...alkol, kumar, fuhuş olmadan... ...yılbaşı kutlanmıyor Hristiyan yılbaşı. Yani kumar alabildiğine gidiyor. Şans oyunu adı altında. Tabi ismi olursa olsun ve oyunun şeklinde olsun kumar kesin haram muhtemelen eder. Oynaması da haramdır. Orada bulmak da haramdır. da haram, beni haramdır böyle şey. Bunun gibi her çeşit şans oyunları da at yarışı olsun, işte sportator olsun, ben daha bilmiyorum pek bunları da. Yani adı ne olsun her türlü şans oyunları da bunlar hepsi de kumara girerler. Hatta iki tane Müslüman bir fıkıh konusunda anlaşamasalar, tartışsa iki Müslüman fıkıh konusunda anlaşamadılar. Biri böyle diyor, biri böyle diyor. Dese ki bunlar, gidelim bunu birine soralım. Eğer benim dediğim gibi ise sen bana şükürle para vereceksin. Eğer sen dediğin ben sağlayacağım derse bu da kumara giriyor muhtemelen. Bu kumara giriyor böyle şey. Yani dini konuda bile dini konuda bile bir konuda tartışılırsa işte benim haklıysam, sözüm doğruysa, sen bana, sen ki ben sana derse, vereceğim derse bu da kumara giriyor. İki tane hanım yahut iki genç kız el işe yapıyorlar. El işe yapıyorlar. Bunlar deseler ki birbirlerine ...eğer ben daha önce bitirirsem... ...sen bana mesela yüzde lira vereceksin... ...sen birisi ben sana vereceğim derse... ...bu da kumara gibi muhtemelen var. Ancak... ...üçüncü bir şahıs... ...dese ki... ...üçüncü şahıs... bu işe girmiyor. Mesela bir baba, bir anne... ...veyahut da bir dernek mesela... ...tertip eder, bir yarışma tertip eder... Kim bunun sonu şöyle veriz der. Bu kumara girmiyor böyle. Acayii yarışanlar kendi aralarında bu şah koşarlarsa o mu faiz, kumara girmiş Kumara böyle bu. Demek ki İslam'da kumar da haramdır. Her türlü şans oyunları da İslam'da haramdır. Batıldır. Gelen para domuz eti gibidir, haramdır, necisdir, pisstir. bu arada rüşvet mi, Rüşvet de var. Bazı rüşvette kul girer. O zaman bu günah çok katlarda katlar. Hatta bazı bukaya göre küfürdür. Yani kafir olacağı böylece. Örneğin bir hakimin savcı rüşvet alması. Çünkü bir hakim rüşvet alırsa ne yapacak? Mutlaka Kul hakkına girecek. Yani bu kişi haksızken, ne hak çıkarıcak yani, trafik suçları da bunun buna giriyor. Yani savcı olsun, hakim olsun, rüşvet alırsa, bunların daha katmerli günah oluyor. Çünkü buna bir de kulak giriyor bunlar bence. işte hediye, hediye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabenin birini zekat malı toplamaya gönderdi. Gittiği yerde bir de hediye vermişler kendisine. Geldi Medine'ye zekat malı ortaya koydu. Kendisi o hediye verilen malı elinde atıyor. Peygamber'e sordu kendisine Aleyhisselam Hazretleri. Bu ne? Ya yolda bunu bana hediye verdiler. Peki peygamber buyurdu eğer sen evinde otursaydın, bunu sana getirirler miydi? E, vermezlerdi. Eşine bir devlet arkin memur. Efendim işte hediye bu. Rüşveti hediye bu. Ama o devlet arkin oturmasa, memur olmasa, o da kişi işe düşmesin, ona verir miydi bunu? E, vermezdi. O halde bu neye giriyor? Rüşvete giriyor muhtemelen. Rüşvete alandı. Verenle Ali Samanet'e lanet etti muhtemelen. Tabii Duan tabii hırsızlık gaspına buna buna giriyorlar. Biraz inşallah faize bakılan biraz inşallah bu inşallah, inşallah. Çünkü faiz sistemi çökecek dünyada. Ve çatır diyor şu anda çökecek. Niye çökecek? Mevla bize buyuruyor. Bakar suresinin son sayfalarında hemen hemen bir sayfa yakın Orada faizden bahsedeceğim ben de. İsa bir yakın ben Elleziye Ellerinize yakın diye orada ayet-i kerama başlıyor. Yani en büyük bir uzun ayeti kereme ve en tevdit Mevlana'nın tevdit faiz konusuna geliyor. Mevlana buyuruyor faiz konusunda Yem ha riba höyür bir sadaka bakınız. Faiz ve sadaka. Gerçekte Bunlara bakıldığı zamanlar birbirine farklı. Yani arada bir ümük aslında böylece. Çünkü faize veren kişi bir şey alıyor karşılında. Sadakatli insan çıkıyor, bak, çıkıyor. O şey görünür görünüm belirce, böyle, görünüm ama sonuç değişiyor. Mevla biliyor, yem hak riba. Allah terimler ribayı mahvediyor, Helak ediyor ribayı. Yani kim faize bulaşırsa mutlaka mahk denen şey felaket. Sonu felaket. Mutlaka muhtemelen. Bir insan az bulaşsın, çok bulaştırım Bir insan faize bulaştı mı mutlaka bunun sonucu felakettir, iflastır, batar. Kişinin anas malı da gider böyle. Köften gider böyle. Hatta bir de borçlu bile kalır. Öyle insan gördüm muhtemelen. Öyle insan gördüm böyle şey. Işte. Yani faize bulaştı. Kıda altında. Tabunu ödeyemedi, emeği katladı, katıldı. Evin olan bütün malı gitti. Evi vardı, tarlası vardı, arabası vardı. Hepsi gitti. Daha borçlandı ben. Daha borçlan da bereceğim. Böyle bir sadaka, böyle lanbürüyor. Allah Teala'nın sadakaya meylan bereket verdi bakını. Yür bir büyüğün melem sadakaya varış. Yani sadaka koşan insana çıkıyor. Eksiliyor gibi görünüyor. Allah ona bereket veriyor. Neye benziyor sadaka? Ağaçları budamaya benziyor. Ağaçlar budamaya benziyor. Şimdi anlamayan kişi bakar ağaçlar budanıyor. Adam bir tane tüp kesiyor ve yani şey böyle. Odalığı kesiyor. Bu ne kesiyor? Yazık şu ağaca be diyor. Ağacın dört tebiye gitti diye acı bir şey böylece. Ama ağaç şahlanıyor. Canlanıyor muhtemelen böyle. En uzun yata ağacın. O damlası emre kısar ağaçları. ağaçları. Yine melamül bizlere faiz konusunda Ya ameli Ya ey yühellezine amenü Ey imadeler müminler var. Allah ey müminler, amin Allah'tan korkun. Allah'tan korku mevlam diyor. Rabizden korku mevlam diyor. E korkmayan var mı? Günah işleyen kişi korkmayan anlamına geliyor Yani gerçekten yani günah işlemek, bir haram işlemek Allah'tan cince alıyor, korkmama anlamına geliyor. Halbuki insan denen varlık, o kadar ağrı insan denen varlık aniden bir gök gülesin, insan bir ürperir. Yani gök güllesi. Yani. Nedir gök gülemesi? Ya, bulut arasındaki bir elektrik akımı. Bir akımı muhtemelen. Karşılığı bulut. Bir eksi bir artı hoca bulutlar karşı hoca bulutlar bu mı? İkisi artı yükte olsun bulutlar, onda göbre olmaz. Şişe çakmaz yani böyle. Bulutların biri eksi, bir artı böyle. İlk kutu parçası gelir böyle. karşı gelirler. Bir de arada hafif yağmurlu havada olur. Yağmurdan sonra olur böyle bu. etri iletken, geçikten olacak böyle. Kuru havada olsun, iki bulut olsun, artı eksik olsun, şişe olmaz. Göbre olmaz böyle işte. Artı eksik bulut olacak. Arada bu elektriği İletken olacak kardeşler. Bir defa ne yapıyor? Bulutun birindeki elektrik akımı zıt olan karşısına birden beri hücum ediyor. Kısa devre oluyor burada. böyle. Kısa devre oluyor. Neydi bunun? Şimşek zindir. Şimşek zindir. Tamam, o orada bir gürültü oluyor. Ses de oluyor Ses de oluyor. Bu nedir? Gök gülenmesi biz var. Gök gülenmesi de kardeşler. Gök gülenmesi insanlar korkuyor. Hele bazı hanımlar vardır. Evde yalnızsa Hele gece gök gürede mi artık başlıyor. Sokalar korkar, çıldırıyor böylece böylece. İki bulut iki bulut akım birbirine boşalıyor. Boşan, boş, boş, boşanıyor böyle. Ne, nerede oluyor bu? Atmosferde oluyor. Tabii. Dünya atmosferinde. Halbuki dünya nedir evrende? Bir zerre nokta değil evrende. O kadar muazzam bir işçi evren. Sır madde alemi, galaksal alemi. Ve bu zaten bilinemiyor. Ancak Allah Teala bir yol verecek. Bu büyük muazzam bir alem var. Güneş sistemleri, yıldızlar, galaksiler hepsi hareket halinde, her hareket halinde böyle. Hem ki dönüyorlar, dünyalar hem hareket halinde. Hareket halinde. Ya onun hareketleri Allah Teala tesbih ve zikirdir halleri. Bir gün bir gençle karşılaştım. Tahminim 15-16 yaşlarında genç. Ama karşıdan kesin tanımıyorum. Karşına gönüm sevdi karşı karşı böyle. O yanıma gelir, selam verdi bana. Bana şöyle söyledi, anlattı bir olay. Dedi ki rüyamda ben gökte çıktığımı gördüm rüyamda dedi. Gökte çıktığımı gördüm rüyamda. Bir de batın bir de göklerden baktım. Dünya, ay. Güneş, yıldızlar, hepsi dönüyorlar. Ama Allah dedi böyle öyle. Duydum böyle. Gökler çınlıyor Gökler böyle. Allah'ın zikir gö çınlığı gökler. Bütün alem Allah zikri dedi. Allah! Allah dedi böyle. Alem çınlıyor. Işte. Ben de bunlara katıldım dedi. Başladım dedi. Allah! Allah! Allah dedi. Uyandım ben dedi. Böylece. Uyandım ama dedi kendimi frenleyemiyormuş kendisi. İşini İçin yanı Allah! Ayağa kalktım yani, diyor. Allah! Allah! Allah! ver diyor. Oturum diyor. Sabaha kadar Allah zikrettim diyor. Ama öyle aldım ki ondan diyor. Fez aldım ki diyor. Yani Kendimden geçtim böyle. Öyle adaya geldim diyor. Abdest aldım. Erkence dedi. Sabah namazı canine gittim dedi. Cehaneye gittim. Namaz gidiyormuş kendisi daha önce hem Namaza gittim dedi. Şimdi de farzda durduk. Mevzan kavme getirdi. Şöyle mevzana bakıyor dedi böyle. Evet kavme getiriyor. O da Allah'ı anlıyor. Allah'a verdiği ama çok cılız, cansı, ruhsuz böyle. Ruhsuz, cansız, cılız be. Allah Allah verdiğiyle. Bana bir taslı be. Hoca beni tekbir aldı dedi. Allah'a ekberdi, tekbir aldı. Ama durduk. Ama o alemi gördüm. Bütün varlıklar, bütün varlıklar nasıl Allah diyorlar. Gökler çınlıyor, zikrullah ile. Ben de yandım, yandım dedi. O zaman dedi, kendi kelimeleri dedi, kıldığın namaz utandım dedi. Ben nasıl namaz kılmışım dedi, dedi. Şimdi dedi, namazı durdun mu dedi. durdum mu dedi. Durdu mu dedi Allah dedi mi? aklıma gökdeki alem geliyor böyle. Hiç Allah diyorlar. Arkadaşlar. İşte muhtemelen cemaatin bakını yani insan denen varlık acizdir. Şu dünya, diye atmosferi şimşekte yıldırım olayları nedir? Dünyanın çevresinde yani. yani Dünya bir zere değil Gareth alemin yanında. Diyorlar. O kadar muazzam bir alem ne alemler var. Ancak Mevlam biliyor bu alemleri. İşte Allah'tan korkmak bu anlamaya geliyor muhteşemler. Allah kapağına geliyor. Yani Rabbim dilerse dünyayı yok eder. Kıyameti koparır muhteşemler. Böyle hesaba çekecek kullarını. Bu iş Mevlam buyuruyor. Ey imadenler Allah'tan korkunuz. وَدَرُوا مَا بَكْيَ مِنَرْ رِبَا وَدَرُوا Ütlükü anlamında bırakınız, Sekediniz. Ma o اَوْ شَيْلِرِكِ وَكْيَ مِنَرْ رِبَا Faize buluşmuşsanız bilmeden Mevlam veriyor cahiden ol, buluşmuşsanız faize hemen derhal bırakınız. Bana paranı al oradan kurtulma Mevlamı. Derhal çık oradan. Ayrılsana bak, ayrılsana böyle. İn kuntu müminin. Eğer gerçek mümin derseniz, Allah'a inanıyorsanız, inanan kişilerseniz hemen derhal faizden çıkın, kurda kurda. O batan çıkın, öyle böyle. Peki insanlar hemen çıkmasa ne olur? Devamında ne olur. Onu da böyle bize buyuruyor. Fe'inlem <gülüyor> tef'alu. Eğer böyle yapmazsanız, hemen faydası çıkmazsanız fezenu peygamberle resule bak fezenu şunu biliniz ki Allah ile Resul ile harp e, haldesiniz savaşıyorsunuz hatta yani kim gibi faizle işi bir takana bir şey var elifisi varsa kimse ne yapıyor Allah ile Allah'ın Resulü Peygamber ile o anda savaşıyor savaşıyor E bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 285. ayetlerinde geliyor bize. Uzun ayetler buna geliyor. Demin daha kısa okundu. Daha burada okumadım bunlardan bahsedeceğim. Bu ayet-i kerimelerde varırken Melek buyuruyor: "İn kuntum müminîn. Eğer gerçek müminlerdenseniz seniz, Allah'a inanıyorsanız, hem odan çıkıp da çıkmayanlar, daral çıkıp meleğime haber verin. Oradan kurtulun." Ela buyuruyor. Bu ayet kerime karşısında hala faize bulaşma devam etmek Allah korusun çok tehlikeli bir şey muhtemeliler. Ve Mevla buyuruyor faize mutlaka iflas batacaktır. Yani kapitalist sistemin şeyini de bu faizliliktir. Aslında Hristiyanlık'ta da faiz haramdı aslında böyle. Ancak 17. yüzyıldan sonra Avrupa'da başladığı başladı sistem başladı. İşte bugün ne yapıyor Avrupa'da, Amerika'da mütevelli de faiz bataklından bankaları da artık çatır diyorlar böylece. Melan bir çünkü mutlaka bunun sonu felakettir, iflasdır, bataklıdır bunun sonu böylece. Bir adet şartı var ise bir beldede faiz ve zina çoğalırsa orada mutlaka deprem olur mu? Deprem böylece. Yani deprem bu de demek ki faizle zina, fuhuş bir beldede çoğalırsa orada mutlaka depremde olur muhtemelen. Günümüzde deprem deyince ne oluyor? Efendim işte, ...uzmanlar, müteahhitler, profesör Efendim yere işte yer bilimcileri ne yapıyorlar? Başlıyorlar... ...faraziyelere. İşte yer kabuğu da... ...fayatları da, çatlaklarda da... ...şunlar bunlar da efendim işte... ...şöyle olur böyle olur. Peki bu yer kabuğunu yaratan kim? Yer kabuğu var mı? Yani dünyanın üzerinde... ...35 mm kalınlığında... ...kıtalarda yer kabuğu var. Altı erimiş madenler. Aşk dolayı içinde altı erimiş madenler böyle. Zaten o madenler ıslan dolayı ne yapıyorlar? Rotasyon bunlar yayıyorlar. Genişliyor bunlar böyle. Yani bir metal maddeler, gazlar ne oluyor ısınınca genişler. Genişler. Yer kabının altında böyle metal maddeler var böyle. Gazlar var burada böyle. Bunlar tabi ısın dolayı genişliyor bunlar. Yer kabını sarsıyorlar. Düşüyorlar yer kabını bunlar. Böyle buna karşı aşağı dağlar yapıyor. Dağlar. Dağlar ne yapıyor? Baskı yapıyor böylece. Yani gerek yere meğerden dağ yardım onu baskı yapıyor böylece. Ama buna mukabil mevlem yaratırken yer kabuğunu mevlem düz yatırmış zaten yani, yer kabuğunu. Nasıl ki dağ, dağlarda varlar vardı dağlarda. Yani bilhassa doğuda çok dağlarda gezinebilirler. Arabistan işte Arabistan'da Dağlarda mutlaka mağara vardır. Mağaralar da içerisinde böyle. Yani boşluk amane böyle. Şahta boşluklar vardır böylece. Yer kabuğu da bu şekilde böyle. Yer kabuğundan böyle fayatları hatları vardır, şahtakları yani vardır, girinti vardır, çıkıntı vardır, karma kara bir şeydir bunlar böylece. Tabi bunlar ne oluyor? Bunlar tabi sallayacak böyle, sallanacak, yıkıntı olacak, böyle olacak böylece. Ama bunlar şanstır, rast mi bunlar. Hayırlıdır, hayırlı. İş iş burada biter. Mesela bir insanın akciğeri hasta olabilir mi? Olabilir değil mi? Kalp hasta olur mu? Olur muhtarefendi. Beyindeki kılcal damarı tıkanabilir mi? Tıkanabilir böylece. Ne zaman tıkanır? Allah'ın takdiriyle olur böylece. Allah'ın takdiriyle. Yoksa bir imkansız, i̇mkansız insan yaşanması imkansız muhtarefendi. İmkansız imkansız insin insan. Her an her şey alabilir insan böyle. Yani bir yeni doğan bebeği yaşaması imkansızdır böyle. Gele beynine giden kılca damarlar bak. Kıl gibi damar, içi boş, içinden kan gidecek beyine. Ufak bir katı, bir yoğun bir kan yoğunlaşması bunu tıkayıveriyor bana. Tık veriyor bunlar. İşte demek ki depremde Allah'ın yönetiminde yönetiminde takdirinden var. Mevla iz emi zamanlar Allah'ın takdir ettiği kadar sahtırı bunlarla böyle şey. Şimdi gelelim faiz meselesinde. Bu devam edecek mi? Kıyamete kadar. Yani bu kadar faiz sistemi çöktüğü halde, çatıldığı halde, battığını gördüğü halde devam edecek mi? hadis Şerif Ebu Davet'te, İb-i Macri'de rivayet ediyor. Layet ennâsî zamanın dün. Layetiyenne. Layetiyenne. Başta bir lan var. Bu tehkit için, kesin anlamına. Sonra bir de nunda da şedde var. Biki tehkit. Yani elbette, elbette, mutlaka, mutlaka anlamına geliyor. İnsan üzerine bir zaman gelecek ki İnsanlara bir zaman gelecek ki, yani kıyamet yakın, <gülüyor> ek e layık ekeler riba, faiz yemeyen kalmayacak bakınız. İlla ekeler riba, öyle bir zaman gelecek ki insanlar üzerine kıyamet yakın, faiz yemeyen kalmayacak. Film yekülü faiz açyemese bile hesabı min gubariye. Açsa faiz yemese bile faizi olacak? Tozu. Tozu onu bulaşacak. Tozu bulaşacak. Tozu. Peki nedir bir şeyin tozu? Bir şeyin tozu ne anlamına geliyor? Tozu. Yani önemsiz anlamına geliyor. Hayır muhtememde. Toz anlamına gelmiyor böyle şey. İşte Arapçada asten vasfen denir Arapçada. Yani bir şeyin aslı vasfı. Aslı kimyasal özelliği bir şeyin. Vasfı da filiste özelliği anlamına geliyor bence. Şimdi bir ağaç mesela dikili ağaç. Bunu adı nedir? Ağaçtır. Evet, elma ağacı, şu ağaç ol isim olabilir, adı ağaçtır ama böylece. Bu ağaçın gövdesi kesilirse ne olur? Adı tomruk olur demek. Bu filistel olarak değişir şimdi. Tomruk haline geldi. Bu tomru biçilse, kalın biçilse, adı kalas olur. İnce bizim tahta olur, çita olur, olur olur böylece. Hatta bunun çıkan tozu da tozunu yani bunlar bunlara böylece. Şimdi bu vasfendiriyor Arapçası buna. Yani Filistin açıdan şekiller değişiyor. Şekil değişiyor, isim de değişiyor. Ama aslen, yani kimin özelliği değişmiyor ama. Yani ağaçların tamamında ne gibi özellik varsa... Onun küçük bir parçasında, kırmızısında, tozma ile aynı özellik vardır bence. Kan da bunun gibi. İnsanımızda tal yapacaklar, elinde bir damla kan alırlar. O kanda her şey var burada İnsan ne varsa bedeninde, bunu kan da vardır bende. Okyanustan bir damla su alınır, bu tal edilir. Okyanusunda ne özelliği varsa da vardır bence. Hatta günümüzde mesela DNA molekülleri. E bir insanın ölen kimsenin saçı bile kalsa mezarda, saçı bile kalsa, ki dena molekülleri hücreler, saçta yine vardır bunda. Ölmez saç. Saç kolay kolay sürülmez. Bir kimsenin mezarındaki saçlı bir kılı bile kalsa ondaki dena moleküllerinden kişinin özünü buluyorlar buluyorlar. Demek ki faizin tozu da asla gibi haram muhtemelen. Aynı Faydının tozu da böylece, az da olsa böylece günümüzde biraz da kredi kartları muhteremler, kredi kartları böyle. Yani zaten kapitalizmin şeyini böylece insanlara gelirinin üzerinde yaşayan koşulları insan sürükleme veya taksit satışlar, koydukları göstermeler, özendirici böyle <gülüyor> il reklamlarla insanları gelirinin üzerinde yani Jürgen'in aşırı şekilde insanlara borçlandıрма, borçlandıрма. Ondan sonra tabii kredi kartları e, gelirine de aşıyor açıyor yani böyle, yani borçlanıyor. Mutlaka demek ki hatta bir kimse kredi kartının zaman ödese bile yine faize gene karışıyor. Nasıl karışıyor? Çünkü banka ödeme hemen yapmıyor ama karşı tarafa böyle. Parayı biraz kullanıyor banka böyle, faize kullanıyor parayı böyle. İslam'ı tam yaşarsak... İslam'ı tam yaşarsak... ...ne olur acaba? Mahşerinde... Orada ...dikilip... ...fazla soluklar çekilmeyeceğiz... ...o var. Mahşerinde... ...kız güneş altında... ...dikilip de... ...orada fazla beklemeyeceğiz... ...orada fazla soluklar çekilmeyeceğiz... bu var. Yani gerçekten... ...en zor ögündür... böyle buyuruyor... Yemin asirün fakir asir mahşer yani kabirden kalkıp da mahşere gitmek var ya mahşere gitmek. Lazımdır. Kabirler çakılıyor böyle. Sufiniyor böyle. Atıyor. Atıyor böyle. Ve ezel kubur bu seheret velamre. Ve ezel kubur bu seheret. Kabir alt soluyor. Atıyor içini kenara böyle. E bizi açacak Her ruh bedene bileşecek. Kişi ayet kendisini. Kişi ayet kendisini. Ne var orada işte? Herkes öldüğü şekilde kalkacak. Nasıl ölmüşse kalkacak. Efendim işte namazda öldü. Namazda secde öldüm. Ne diyor secdede? Allah tesbih ölüyor diyor. Sübhaner Bey. Ala diyordu böyle. Öyle kalkacak kalkacak. Fır okurken öldü. Kaldı ya da okurken ölü. kalkacak kabul adı içki ölen bana muhtemelen haramda ölenler var ve fuhşiyenler var böyle Ölenler var. Allah korusun en zor an kabirden kalkmak. Tek insanlar benbe asana mimber kadına baktı Rabbim. Benbe asana minber kadına. Bizi kim kaldırır bu yattığı uyuduğumuz yerden? Kim bizi kaldırır buradan? Azam şey yani kafir bile ki kabir azabı çekiyor, Kabir azabı Dünyadan benzemez. Kabir azabında Korkulca azap çekiyor azabında. Ama süpürülüp de kabine kalkınca mahşere o durumu görünce ne yapacak? Kim kalbine yattığım yerden. Yani kalbinde yatsam da azabı daha fazla çeksem razıyım yoktuğumda. yani mahşer gerçekten korkulu bir yer mahşer. Kızın güneş altında. Devamlı günüz ama. 50 bin yıl hep gününüz olacak. olmayacak çalmayacak. Teybi aşık, gölge yok. İzdiham. Üst üsüne. Bedenler çıplak. İnsan yakacaklar. Ciğerler yanacak. Ağız kuruyacak. Diz sarkacak. Susuzluk, susuzluk, açlık, korku. Stres. Pişmanlık. Ne dağmet. Yandım kendine vahm oldum halinde. Sonra Ahmet'e dağılacak. Ve sıra... Günahsihabının tartılmasına gelecek. Kim dünyada İslamı tam yaşar uygularsa, hevenmiş işte bu zamana olurum bu kadar. <gülüyor> onu da orada konuşalım derim Yani burada anlamaz bunu. Orada konuşalım Orada konuşalım Bir de hayat oradan bakalım. Orada şu anda. Dünya bitti. Yıkılı dünyamız. Oradan bakalım dedi. <gülüyor> Kim İstanbul'da tam yaşarsa. Haramlı tam sakınırsa ne olacak? Maşada fazla beklemeyecek. Hatta o kadar ki bir farz namazı kılacak kadar. Mesela öyle namazın farzı dört rekat öyle? Dört rekat namaz kılacak kadar o kadar soru çekilecek böyle şey. Neden? E, Rabbim biliyor. Hepsi yazılmış. Namazı hepsi tamam <gülüyor> Oyuncu tamam. Zekatı tamam. Her şeyi tamam. Haramdan sakınmış tamam. Kulun geç. Nereye? Felukun fil Cennet. Cennet fırkası. Ayrı bak. Ay, bakalım. İşte en büyük bayram o an. an. Rabbul Ceyli geç kulum. Geç sen kulun Geç. Felukun fil Cennet. Kim var orada? Hep Allah dostları orada. Allah Hep Allah dostları orada. Öyleyse. Büyük evliyalar, sahabeler, sıddıklar, şehitler hepsi arasında bunlar. Orada ne yapıyor bunlar? Havuz-i Kevser'in başına gidiyorlar. Böyle. Arşın Gölgesi'nde, kenar alanında, ama hemen giremiyorlar. Hesap bitmeden girilir cennete. Havuz-i Kevser'de, Arşın Gölgesi'nde oturacaklar orada. Dünya anılarını konuşacaklar, dünya anılarını. Mesela i̇şte ben şey yapıyordum, böyle yapıyor, tanrıkları, dostları, ahbapları daha yakın bir sohbete Bakınca belki daha sohbete doymadan hadi kullanım diyeceğine girin bakalım. İlla günaha çok gelirse kişinin ne olacak? Günaha çok gelirse ne olacak? Hatıra. Ne olacak hali? Ben olacak ki zebarilere. Bir insan hesaba çekilirken iki zebari melek. Bak adı zebani. Ne demek bu? Korkul bir varlık. böyle, Teşrikli varlık. Acımasız. Ben yarattım şunları ama ona suç yok. Koruk, kurt, dua ettiğimiz yabancı diye kılabilir. Bekçi olabildiğinde. Allah korusun namazı eksik, 90 kazay yapma tamamlamamış bunları böyle. Günah çok. Ve tabi ki ki, huzuru ve kulluğu, tüm cehime salı huzur tutun bakma. Ve kulluğu iki elinize bağlayın, ayağını vurun siciri. ...atımın cennet bakımını. İşte... ...dünya hayatı... ...bir hayal müteremler, Yani... ...ezelde yazılan bir temsilin... ...piyasin böyle bir programın... ...bir saniye konuşu dünyada. Saniye konuşu böylece. Anne aslında ezelde belli. Babalar ezelde, ezelde belli. Yani... ...kim kimin... ...neslinden gelecek falan i̇şte filan kızla filan evlenecek. Ondan bu doğacağı bak bu tanemde. Hatta öyle olur ki bir kız belki evlenirler. Üçlük olur. Ayrılırlar. Ondan göre bu kadardı. Ondan sonra kadın başta evlenir. Ondan başka çocuğu olur bakın. Onun babası başka olacak çünkü. Baktığında. Başka olacak çünkü. İnsanlar dünyada biri polisdir, biri teröristtir böylece biri hakimdir, biri mahkumdur. Biri esnaftır, biri mal alır böyle. Öbürü çok kazanan hırsında, <gülüyor> öbürü daha urzalayın hırsında. Yani herkes bir tartışmada yoğun bir hareketlilikli günümüzde hızlı bir hayat, hızlı bir hayat böyle. Bir koşma, koşturma, koşma, koşma, koşmuşturma. Fakat sonuç ne oluyor? Azarsem geldiği anda nasıl ki teneffüs zil çalıyor, zil çaldığı anda Abi oyun kalıyor muhtemelen böyle. Oyun gidiyor. İşte elimizden inşallah gelecek kadar günahdan sakınalım muhtemelen. Böyle. Her günahdan sakınalım böyle. Buna deniyor tevvalık. Tevva yaşamaya deniyor bunlar. Böyle. Güzel kul, kul. Kullan, Allah kullandı razı oldu mu yeter de artar mı? Yeter artar. Allah kullandı razı oldu mu? Böyle. Neden mi? ...kabre girdiğimiz zaman, oraya girecek mi? Girecek mi? Acaba bir şans var mı işte evi kurtulma payı? Yok, yok. Yok böyle. O kabre girildiği zaman ne olacak? İnsanın yakınları, insanı indirirler mezara... üzerine tabi tahta dizerler, üzerine toprağı atarlar... ...e birkaç sure bir şey okurlar... Ondan ne olur? Herkes çekilir... ...gider. Kimisi onunla haber mezarı yapmaz. Girmez araya. Girmez araya her çekilir gider. O kimse ne yaptı dünyada? Zavallı ise... ...gafrette ise... ...koşmuştur, koşuşturmuştur... ...hırsa kapılmıştur... ...siyenlenmiştir... ...namazı kalmıştır, kalp kırmıştır... ...gönül yıkmıştır... ...her şey yapmış icabında... Ama öldüğü anda atkere bir şekilde atandı. Kim şeyler Yani dünyadan bir mendil bir şura bir oraya götüremiyor. <gülüyor> Evindeki belki kanepeleri beğenmez, onları devamlı değiştirir. Yeni model çıkıyor, reklamı görüyor ya, reklamı görüyor ya, o bak ne bize bu, bu değiştirelim bunları. Harç boş, taksitle yeni kanefe alır, halı üstüne halı alır, perde üstüne perde alır. Eskiden yerime bulamamışlar mutluluklarında. Şimdi biz tabak vermiş, tabak. Çatağa kaşık beğenmiyoruz böylece. Beğenmiyor bunlara böylece. Fakat ne oldu? Hepsi, hepsi kalmadı. Hepsi kaldı. İnsan ne yapıyor? Yer altındaki iki metre kararlık bir karanlık çıkıyor insan gömülüyor bunlara böylece. Tabi karanlık değil herkese böyle. İşte bunları görebilmek gerekir mutluluklarında. Yani sonuç bu. Sonuç bu. Bunları görebilmek gerekiyor bunları. Bunun için her insan abi her insan haline razı olacak, razı olacak böyle. İşçi işi razı olacak ama dürüst çalışacak mı tabii böyle. İşçilerin işini razı olacak o da işiye dürüst çalışacaktır. Hakim haline razı olacak, adil olacak öyle karar verecek. O zaman herkes kazanıyor bunda. İlla da ne